Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma bat. Ulumul Kur'an derslerimizden mazlumetü zemzemi metnini okumaya devam ediyoruz. Birinci bölümdeydik. Kitabımızı zaten 6 ayda bölüme ayırmıştık. Biz birinci bölümdeydik. Kur'an-ı Kerim'in inişiyle ilgili ayetlerinin hükümlerini anlatıyorduk. Onuncu yani birinci kısmın onuncu bölümüne geldik. O da El-Hashiyaru onuncusu Espabunuzul. Espabi nuzul. nuzul. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin indiriliş sebeplerine dair meseleler bölümüne geldik. Şimdi Ulumul Kur'an arası ilimleri arasında en önemli olanlarından bir tanesi, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin nuzul sebeplerine dair bölümdür. Kur'an-ı Kerim ayetleri genel itibariyle alimler iki kısma ayırmışlardır. Bütün Kur'an ayetlerini iniş iniş yönü itibariyle. Demişler ki Kur'an-ı Kerim ayetleri ya iptidai'dir veya da sebebidir. İptidai demek yani başlangıç olarak hiçbir sebep olmaksızın Allah tarafından indirilen, ayetler demek. Ya Kur'an ayetleri iptidaidir. Yani hiçbir vaka yaşanmamıştır. Hiçbir olay söz konusu değildir. Hiçbir soru sorulmamıştır. Allah azze ve celle murad etmiştir konuşmayı ve Kur'an-ı Kerim'den bir ayet indirmiştir. Ya böyledir veya hutta sebebidir. Yani bir vaka veya bir hadise üzerine Allah azze ve celle'nin bir sebebe binaen ayet kelime indirmesidir. Bu sebebi olan ayetler de genelde iki kısımdır. Bunlardan birincisi Peygamberimize sahabenin bir soru sorması ve bu soru üzerine bu soru sebebiyle Allah'ın ayet indirmesidir. Soruya cevap vermek için. Mesela bizim Bakara suresinde gördüğümüz sorular vardı. Öyle değil mi? Sana hilallerden soruyorlar. Sana hayızdan soruyorlar. Sana ne infak edeceklerini soruyorlar. Soru üzerine indirilen ayetler. Bir de bir soru değil de bir vaka yaşanmıştır. Bir hadise yaşanmıştır. O hadisenin akabine Allah Azze ve Celle bir şey indirmiştir. Bir ayeti kelime indirmiştir. Buna da sebebi ayetler diyoruz. Bir sebebe binaen indirilen ayetler. Şimdi İslam tarihi boyunca bazı alimler veya bazı insanlar sebebi nuzul demiş olduğumuz bu ulumul Kur'an ilminin önemsiz bir ilim olduğunu, buna dair bilginin de faydasız bir bilgi olduğunu, onun için bunu öğrenmenin de çok önemli olmadığını söylemişler. Niye? Çünkü demişler bizi ayetlerin arka planlarındaki sebepler değil, bizi ayetlerin kendisi ilgilendirir. Sebebini bilsek de bilmesek de ayet umumsa bütün umumu kapsar, husussa hususidir, mutlaksa mutlaktır, mukayyetse mukayetir. Yani sebebi nuzulün ayetin hükmü üzerinde hiçbir tasarrufu olmadığından dolayı sebebi nuzulü bilmemizin veya bilmememizin bize hiçbir faydası yoktur. Onun için bu ilim önemsiz bir ilimdir demişler. Tabii bu çok böyle nadir insanın dillendirmiş olduğu bir görüş. Peki doğru olan nedir? Doğru olan bu değildir. Sebebi nuzul ilmi, ulumul Kur'an ilimleri arasından, Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasına yardımcı olan fenler arasından en önemli ilimlerden bir tanesidir desek yanlış söylemiş olmayız. Niye? Şimdi ulumu, esbabül nuzulü bilmenin faydaları nelerdir sorusuna verdiğimiz cevapla bu konu çok daha iyi anlaşılmış olacak. Peki, bir ilim talebesi olarak bizim ayet-i sebeplerini bilmemiz, esbab-ı bilmemizin bize ne tür faydaları var? Birinci faydası, önemli faydalarından bir tanesi, ayetlerin nuzulu sebeplerini bilmek, teşriinin hikmetini anlamamıza yardımcı olur. Teşriğin hikmetini anladığımız zaman ise, o ayeti daha iyi özümsemek, daha iyi anlamak, o bilgiyi akılda tutmak, bizi amele daha fazla sevk etmesi gibi faydaları olur bizim hayatımıza. Mesela bunu kendi normal günlük hayatınızdan düşünün. Şeriatla ilgili herhangi bir hükümle diyelim ki amel ediliyor bulunduğunuz ortamda. Siz belki bunu bir edep kuralı, bir örf, bir adet aileden gördüğünüz bir terbiye olarak yapıyorsunuz. Sonra Allah Resulü'nün buna dair emrini veya Allah'ın buna dair emrini öğrendiğinizde ve bunun da hikmetini öğrendiğinizde Bakıyorsunuz ki o çok sıradan her gün yaptığınız amelden tat almaya başlıyorsunuz. Öyle değil mi? Yapmaya daha fazla kendinizi teşvikkar hissediyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki aile terbiyesi olan bir ailede yetişen bir adam herhangi bir yerden içeriye girerken kapıyı çalması gerektiğini bilir. Öyle değil mi? Bunu zaten yapıyor. Birçok ailede de insanlar bunu yapıyor. Ama sonra diyelim Kur'an-ı Kerim okudunuz. Baktınız ki Nur Suresinin sonunda Allah diyor ki üç vakitte evinizde bulunanlar izin alsınlar. Ee, niye? Niye? Sonra Allah diyor ki bu sizin avretleriniz içindir. Yani avretlerin açığa çıkmaması, gözlerin hoş olmayan şeyleri görmemesi içindir. Şimdi bunu öğrendiğin zaman kapıyı çalarken, izin isterken kendini daha şey hissediyorsun. Daha iyi hissediyorsun, daha iyi alıyorsun. Niye? Hikmetini öğrendiğinden dolayı. Veya şunu mesela herkes bilir. İki tane adam bir yerde oturuyorsa, diğer insanların anlamayacağı bir dilde kendi aralarında fısıldaşmaları doğru bir şey değildir. Yani az çok terbiye görmüş bir insan bu yanlışı yapmaz. Ama sen sonra Allah Resulü'nün hadisini öğrendiğin zaman müttefakun aleyh, siz üç kişi olduğunuzda iki kişi kendi arasında fısıldaşmasın. Çünkü bu üçüncüyü hüzünlendirir. Yani üçüncüyü rahatsız eder. Şimdi sen bunu öğrendiğinde çok daha fazla dikkat ediyorsun buna. Seni çok daha fazla tatmin etmiş oluyor. Hakeza ayetler de böyledir. Ayetlerin nuzul sebeplerine dair bilgi sahibi olmak onları daha iyi anlamamız ve ayeti kelimeleri daha iyi özümsememize yardımcı olur. Mesela örnek verelim buna. Bizim de Bakara suresine görmüş olduğumuz bir ayet. Lei <gülüyor> selbirru bi anta'tul buyuta min zuhuriha. İlik sizin evlere arka tarafından girmeniz değildir. Ne anlıyorsunuz bu ayetten? Hiçbir şey ifade etmiyor. Yani evlere arka tarafından girmek iyilik değildir diyor Allah. Hatta belki şu gelebilir insanın aklına, yahu evine arka taraftan giren kimsen mi var? Yani arkadan eve mi girilir? Evin kapısı vardır, kapıdan eve girilir. Ama şunu öğrendiğimiz zaman insanlardan bazıları Haç döneminde Allah'a daha fazla yakınlaşmak ibadet babından evin arka tarafını kırardı oradan eve girerdi mesela Allah bunun iyilik olmadığını şimdi sen buradan ne anlıyorsun bir şeyin iyilik olması seni Allah'a yakınlaştırması senin kendi kafandan üretebileceğin bir şey değil ancak bu konuda nasıl olması lazım çünkü dinin sahibi Allah'tır dinle ilgili kanun koyacak olan da Allah'tır şimdi mesela ayet nasıl bunu bilmek insana nasıl ayeti anlıyorsun? Bunu bilmeden ayete nasıl yaklaşıyorsun? يَا اَيُوَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَ Ey iman edenler! Peygamber'e özel bir şey söylediğinizde, onunla münacat içine girdiğinizde bu necvadan önce, fısıldaşmadan önce bir sadaka verin. Diyor mesela. misan çok bir şey anlamıyor bu ayet-i kerimede. Yani ne, ne demek? Peygamberle konuşmadan, her peygamberle konuşmadan önce gidip bir Birine sadaka mı vereceğim? Ama şunu öğrenince sahabe Allah Resulü'ne çok soru soruyordu. Allah Resulü de hayalı bir insan olduğu için onlara bana çok fazla soru sormayın demiyordu. Çünkü niye soru sormak? Resul de olsa bir insan. Yani sabır sabırda artık zirveye de ulaşsa soru insanı bunaltır. Yani soru, soru soru soru soru insanı bunaltır. Hele bir de soru soran insanlar soru sormanın adabını da bilmiyorlarsa işin içinden hiç işin içinden hiç çıkılmaz. Allah Azze ve Celle de onların bu konuda biraz daha dikkatli davranmaları için sadaka verin dedi. Şimdi her soru sormadan önce sadaka verecek olursan de gereksiz soru sormazsın. En ihtiyaç olan soru hangisiyse ya da 2-3 soruyu tek soru haline getirirsin. Sorunu o şekilde sorarsın. Mesela şimdi böyle bildiğimizde Allah'ın sorunları çözerken Kur'an'ın problemleri çözerken ne kadar böyle rıfk ile hem insanları incitmeden hem de soruna çok kesin ve kalıcı çözüm ürettiğini görüyorsun. Ayet senin gözüne daha değerlenmiş oluyor. Onun için Sebebi nuzulü bilmek, kişinin teşriğinin hikmetini bilmesini sağlar. Peki teşriğinin hikmetini bilmek neyi sağlar? Ayetin akılda kalmasını, daha iyi özümsenmesini, o bilgiyle amel ederken insanın kendini daha teşvikkar bulmasını sağlar. Bu, esbab-i nuzulü bilmenin faydalarından bir tanesi. Esbab-i nuzulü bilmenin faydalarından ikincisi ise, ayetin hakkında inmiş olduğu mesele, o ayetin hükmüne kat'i bir şekilde dahildir bunu bilirsin bunu nasıl ifade etmişler demişler ki sebebu nuzuli kat'iyetu dukhuli fi'l hükmü sebebi nuzul kat'i bir surette hükme dahildir sebebi nuzul kat'i bir surette hükme dahildir mesela diyelim ki bir ayet var umum umumi lafızlara sahip olan bir ayet var daha sonra başka bir ayet geldi, bu ayeti taksis etti. Yani bazı kısımlarını umuma dahil olan bazı kısımları Allah Azze ve Celle ne yaptı? Bu hükmün içerisinden çıkardı. Değil mi? Mesela ne gibi? Örne umum, umuma örnek, umumdan taksis edilmiş ne örnek geliyor aklınıza? Umum mesela innel insana khulika helu'a İnsan Helû yaratıldı diyor Allah Azze ve Celle. İnnel insâne, el insanın başındaki eliflam, umumiyet ifade, İnsan hepsi helû olarak yaratıldı. Ne demek helû? lafız olaraktan? İzâ messehul khayru menû'a, ona hayır geldiğinde cimri olur, vermez kimseye. Ve izâ messehul şerru, cezû'a, bir şer isabet ettiğinde de ver. Sürekli mızıldanır, ağlar, sızlar. İnsanoğlu da gerçekten böyle değil mi? Ne diyor şimdi? Bütün insan buna peygamberlerde dahil, müminlerde dahil illel musallin. Namaz kılanlar müstesna. Bak o umumun içerisinden namaz kılanları Allah Azze ve Celle ne yaptı çıkardı. Buna ne diyoruz? Taksis. Taksis diyoruz veya geçen bakara dersinde gördüğümüz gibi e, وَلَا تَنْكِحُ müşriket <الْمُشْرِكَت> Müşrik kadınlarla evlenmeyin. Sonra Maide suresindeki ayet-i kerime geldi. Onların kadınlarından zina yapmayan İffetli olan ve mehillerini verdiklerimizi Allah Azze ve Celle bize helal kıldı. Müşriklerin içerisinden bu sınıfı Allah Azze ve Celle çıkarmış oldu. Şimdi diyelim ki umumiyet ifade eden bir ayet var. Bir de taksis eden bir ayet var. Geldi. Bu ayet kelimeyi taksis etti. Taksis neydi? İkinci ayetin birinci ayetteki bazı kısımları hükmün dışına çıkarmasıydı. Şimdi senin kafan karıştı. Sebebi nuzul olarak inen kısımda taksis edildi mi? yoksa edilmedi mi? Hani o da sen diyeceksin ki hayır. Sonradan gelen bir mukassıs umumun içerisine dahil olan o sebebin nüzulü taksis etmez. Çünkü sebebin nüzul hakkında ayet inen vakanın ayetin hükmüne dahil olması katidir. Çünkü zaten ayet onun hakkında inmiştir. Ayet o meseleyle ilgili inmiştir. Sana ikinci olaraktan bu faydası var. 3. faydası nedir peki? Ayetlerin doğru tefsir edilmesi ve doğru anlaşılmasına Ve doğru anlaşılmasına faydası faydası vardır. İmam Vahidi, kim bu? Meşhur Esbab-ül ile ilgili en meşhur kitabı yazan alimlerden bir tanesi. Diyor ki bir insanın sebebi nuzulü bilmeden ayetleri tefsir etmesi mümkün değildir. La yumkin diyor. Mümkünatı yoktur. İbnü'd-Dakîkü'l-Eyd bunları hepsini İmam Suyûtî naklediyor itkanda. İbnü'd-Dakîkü'l-Eyd diyor ki ayetlerin nüzul sebebini bilmek Kur'an-ı Kerim'in manalarını anlamak için kuvvetli yollardan bir tanesidir. Yani bir insan Kur'an'ı anlamak istiyorsa en kuvvetli yollardan bir tanesi ayetlerin esbab-ı bilmektir. İbn Teymiyye eee Mukaddime fi Usûl'et-Tefsir adlı risalesinde veya mektubunda diyor ki marîfetü sebebin nüzûli yu'înü ala fahmi'l-Kur'an. Nuzul sebebini bilmek kişinin Kur'an-ı Kerim'i anlamasına yardımcı yardımcı olur diyor. Yani senin özellikle ayetleri anlamanda sana yardımcı olan unsurlardan bir tanesi mesela lugatı bilmek değil mi? Belagatın inceliklerini bilmek. Nasıl ki birer senin için birer sebepse mesela innamanın hasr ifade ettiğini bildiğin bildiğin zaman bir ayet-i kerimeye yaklaştığın zaman bunun sana çok ciddi bir faydası faydası var. Hakeza sebebi nuzul de Aynı böyle ayetin anlaşılmasına katkı sağlar. Hatta bırakın ayetlerin doğru anlaşılmasına katkı sağlamayı. Bazı ayetler vardır. Onun sebebi, nuzulu bilinmeden o ayet-i kerimeyi doğru anlamak mümkün değildir. Hatta ayetten anlaşılması gerekenin tam zıddına bir mana anlaşılmasına sebebiyet verebilir. Yani öyle ayetler vardır ki Arapçayı bilmek ne kadar önemliyse Kur'an'ı anlamak için. sarfın ı belagati bilmek. Sebebin nüzuli bilmek de bir o kadar önemlidir. Esasi unsur haline gelir. Mesela biz bunlardan birçok örnek vermiştik, değil mi? Buna ilgili. Aklınıza ne geliyor? Bunlardan? Kendinizi tehlikeye atmayın. Walladulku bi tehlike. Kendi elinizle kendinizi ateşe atmayın. Ne anlıyoruz biz bu ayetten? Yani tehlikeli bir iş gördüğün zaman ondan uzak dur. Mesela bir insan bu ayeti demiştik, bu hakaya uyarlasa asla ciyad etmememiz lazım. Tehlike var. Asla davet yapmamamız lazım. Tehlike. Tehlike var. İslami çalışmanın yasak olduğu, şey işte Mısır gibi, Tunus gibi ülkelerde asla İslami bir faaliyet içerisine girmemek lazım. Çünkü şey var, yasak var. Veya Türkiye'de örnek veriyorum, işte diyelim ki muhafazakar demokratlara dokunmayacaksın. Çünkü dokunduğun zaman ülkeyi yöneten adam çıldırıyor. Çıldırdığı zaman da mutlaka bir şekilde zarar veriyor insanlara. Kardeşim tehlike var, bu kesin denenmiş bir şey. Eleştiremezsin onun yaptıklarını. Yani... O zaman konuşmayalım, susalım, ağzımızı kapatalım diyeceğiz. Oysa ayet bize neyi anlatıyor? Ebu Ebu'l Ensari, safların arasına dalıp düşmana zarar vermek isteyen bir Müslümana bu ayeti okuyanlara, Aa, kendi eliyle kendini tehlikeye attı diyenlere. Bu ayet biz Ensar hakkında indi. Biz Allah ile beraber cihad ettik. Sonra insanlar Müslüman oldular. Biz dedik ki biraz da biz bağımızla, bahçemizle, evimizle ilgilenelim. Yeniler biraz da savaşsınlar, yeniler bir şeyler yapsınlar. Allah ayet indirdi bize. Yani bu dine yardım etmekten, Allah yolunda cihad etmekten geri durmak suretiyle kendi ellerinizle kendinizi ateşe atmayınız. Ne oldu? Ayet tam tam tersi bir manaya geldi. Başka mesela ne? Ne ayeti kelime görmüştük? Daha Peygamberimizin vefatından hemen sonra bu ayeti yanlış anlayanlar oldu değil mi? اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ Safa merve Allah'ın şiarlarındandır in safa ve marve min şaailillah femen hacca el beyt ve i'tamera fe la bihima hac veya umre yapan insanın onları tavaf etmesinde üzerine bir be yoktur dedi. Urve ne anladı bunu? Ayşe annemizin yeğeni olan Huraym bin Zubeyr, Zubeyr bin Avam'ın oğlu dedi ki yani bir insan hac veya umre yaptığında Safa'da ve Merve'de sa'y yapma yapmasa da hiçbir sıkıntı olmaz onun üzerine. Ayşe annemiz ne dedi ona? Bir ise ma ne kadar kötü bir söz söyledin. Bu ayet dediği Ensar hakkında indi. Çünkü onlar cahiliyedeyken Menat putuna giderlerdi. Onun yanından ihlal yaparlardı, telbiye getirirlerdi. Cahiliyede Menat'a ihlal yapanlar da Sefa ile Merve arasında gidip gelmekten sıkıntı sıkıntı duyarlardı. Yani onu yapmazlardı. Müslüman olunca da Allah Resulüne dediler ki biz cahiliyede böyle yapmaktan rahatsız oluyorduk. Yani dediler Allah azze ve celle de ayet-i kerime indirdi ve Ayşe annemiz ne dedi? Safa ile Melve arasında sahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet kılmış olduğu bir yoldur dedi. Bir başka rivayet görmüştük. Onda ne demişlerdi? İsa fü ena ile putu ikisinin başında olduğu için bu da muhtemelen muhacirler için geçerli olan bir şey. Hani biz cahiliyede bunu yapıyorduk ama putlar vardı orada putları tazim ediyorduk. Artık bizim bunu yapmamıza gerek kalmadı. Allah da indirdi sizin orayı sahi yapmanızda sizin için hiçbir beyiş yoktur. E dedi çünkü bu Allah'ın şiarlarındandır. Müşriklerin onu bozması onun Allah'ın şiarlarından olduğu gerçeğini değiştirmez. Bak şimdi biz bu ayeti duzu sebebini bilmesek hacın rükunlarından olan peygamberimizin Allah safa ile merve arasında sahih etmeyi sizin üzerinize farz kıldı. Öyleyse sahih yapınız. Hadisi, onun kendi hem sözlü hem fiili ameli biz ne yapacaktık? Safa ile merve yapılsa da olur yapılmasa da olur diyecektik. Başka örnek hatırlayalım. Daha geçen dersimizde gördüğümüz ve vesaelunke anil kul huve azan fa'tazilun nisa'a fil sana hayizdan soruyorlar De ki o eziyettir kadınlara hayız zamanlarında yaklaşmayınız dedi Allah Teala i'tizal fa'tazilun nisa'a fa'tizal hangi kökten geliyor Uzlet kökünden geliyor uzlet kişinin kendini tek kılması toplumdan ayrılması demek yani ayet zahiren ne anlatıyor bize hayız döneminde kadınları ya evden kov Onları müferit kılın, üzlete koyun ya da siz kendiniz üzlete geçin, kadınlardan uzaktırın. Ayet zahiriyle bunu anlatıyor. Oysa bu ayet tam da bu sorunu çözmek için gelmiş. Yani Yahudiler, kadınlar hayız olduklarında Tevrat'tan bir ayet okumuştum hatırlıyorsanız derste. Yedi gün boyunca onlara yaklaşmayın, eve sokmayın, yatağa otururlarsa yatak necis olur, onlara değen necis olur. E böyle bir inanış var onlarda. Allah da bunu ortadan kaldırmak için hayır diyor. Sadece kadınlarla cinsel ilişkiye girmeyin. Onun dışında kadınlarla beraber oturun, yiyin, için. Ayet-i kerime bunu anlatıyor. Peki biz bunu nereden anlıyoruz? Müslüm'ün Enes'ten rivayet etmiş olduğu sebebin uzulu bildiğimiz zaman biz bunu anlıyoruz. Yahudiler böyle diyorlardı. Ensar bunu sordu. Allah Azze ve Celle ayeti indirdi. Peygamberimiz dedi ki kadınlarınızla cima dışında her şeyi yapabilirsiniz dedi. Peki biz bunu bilmesek bu ayeti doğru anlamamız mümkün mü? Yok. Yahudilerin söylediğini söyleyeceğiz. Başka mesela Maide suresinden ayet. Leysa alellezina amanu ve amilus salihati eh günahun fima ta'amu izamttaqu va amanu ve amilus İman eden ve salih amel işleyenlerin Allah'tan korktukları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri müddetçe yediklerinden tattıklarından onların üzerine hiçbir beyis yoktur. Şimdi bu ayet ne diyor sana? İman ehliysen istediğini yap. Zahiren bunu anlatıyor. Zaten bir sahabede Kudam İbn-i Maz'un da bu hadisi yanlış anladı. Tuttu içki içti. Sordular dediler sen Bedir ashabından bir adamsın. Hem hanımın da şahitlik etti sana. Sen içki içiyorsun. Nasıl içki içiyorsun? O da dedi ki Allah ayette Allah ayette böyle söylüyor. İman eden Allah'tan korkan salih amel işleyenlerin yaptıkları günahlarda onların üzerine bir sıkıntı yok. Ayetin şeyi de böyle. Ama nuzul sebebi ayetin ne? Bir önceki ayetlerde içki haram kılınınca Müslümanlar Allah Resulü'ne dediler ki Ey Allah Resulü bizim şehit olan kardeşlerimiz var. Bedir'de öldüler vesaire şehit oldular. Bunlar işçi içiyorlardı. Peki bunlar ne olacaklar? Ha, İman edip salih amel işleyen ve takvalı olanların bir ayetin hükmü onlara indirilmeden önce tattıklarında onların üzerine bir beis yoktur oldu. Doğru mu? Bak tam zıt bir tarafa tam zıt bir tarafa gelmiş oldu ayet-i kerime. Mesela örnek Ali İmran suresinin en son Ayetleri yani en son sayfasındaki ayetleri veya son sayfadan bir sayfa önce 188 olması lazım diyor ki Allah azze ve jel la tahsaben alzine yifrahun bima atou ve yipbun ay yuhmdu bima lam yafalu falahsabenhum bima fazet min al azab doğru mu sen yapmadıkları şeylerle övnen ellerinde olmayan şeylerde sevinen insanların azaptan kurtulacaklarını Zannetme. Şimdi Mervan bu şeyi okuyunca ayet kelimesi okuyunca diyor ki aramızda elinde olmayan şeyle sevinen veya yapmadığı şeyle övünmekten hoşlanmayan hiç kimse yok. Öyleyse hepimiz Allah katında azap göreceğiz diyor. Şimdi mesela insan ha bu her bütün insan için geçerli bir şey. Her insan elinde olmasa da bir şey, bir hayrın yarın öbür gün olabileceğini düşünüp sevinebilir. Doğru mu? Her insan kendisinde var olmasa bile bir şey hakkında kendisine teşekkür edilse İnsanın hoşuna hoşuna gider Herkes için geçerli i̇bn Abbas diyor ki hayır o senin anladığın gibi değil Yahudiler Allah Resulüne geldiler Allah Resulü onlara bir soru sordu Onlar da hakiki cevabı vermediler Hakiki hakkatı gizlediler Yanlış bir cevap verdiler ama Sanki doğruyu söylemiş gibi Sevinip Sanki doğruyu söylemiş gibi övündüler Allah da dedi ki sen bu adamların yani belli bir zümreden bahsediyor. Azaptan kurtulacaklarını zannetme dedi. Zaten bir önceki ayette de Allah Azze ve Celle diyor ki Allah kitap verilenlerden söz almıştır. Hakkı beyan edip gizlemeyeceklerine. Yani konu daha iyi anlaşılıyor. Bütün insanları sıkıntıya sokacak bir ayet-i kerime var bir tarafta. Ama sen onun uzun sebebini anladığın zaman ayet-i kerime daha iyi senin gözünde anlaşılmış oluyor. Demek ki bazı ayetler vardır. Bu ayetleri sadece nuzul sebebini bilmek anlamamıza yardımcı olmaz. Bilakis nuzul sebebini bilmediğimizde bu ayetleri doğru anlamamız mümkün değildir. Mutlaka bunların nuzul sebebini bilmemiz gerekir. Evet. Mesela başka örnekler de var. Onları da söyleyeyim inşallah. Şimdi Tegab'un suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ Sizin kadınlarınız ve sizin çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Şimdi bu ayeti ne yapacaksın? Şimdi sen çocuğuna düşman mı olacaksın? Veya sen hanımına düşman mı olacaksın? Sizin hanımlarınız çocuklarınız sizin için e, şeydir, e, düşmandır. Veya tam tersi başka ayetlerde fitnedir diyor Allah Azze ve Celle. Yani fitne lafzını koy. Şimdi Müslümanın ne yapması lazım? Fitneden kaçınması lazım. Müslümanın fitneden Allah'a sığınması lazım. E bir taraftan şeriat bize evlenin diyor. Öbür taraftan ne yapalım yani? Hani Bunlar fitnedir diye bunlardan kaçınalım mı? Değil. Bu ayetlerin hepsinin bir nüzul sebebi var. Nedir? Ya Allah Azze ve Celle sadaka vermeyi emretmiştir. Kişi hanımını çocuğunu düşünüp Allah'ın bu emrini yerine getirmemiştir. Onlar rızkından endişe bu vesileyle ona fitne olmuşlardır. Ya Allah Resulü cihada çıkmıştır. Bazılarının kadınları cihada çıkmamaları konusunda onlara telkinde bulunmuştur. Veya çocuklar evde ağladığından dolayı adam bir türlü çocuklarını bırakıp cihada gidememiştir. Allah da şunu söylemiştir. Sizi Allah'ın emirlerinden alıkoyan çocuklarınız ve hanımlarınız sizin için fitnedir. Veya sizi Allah'ın emirlerinden alıkoyan çocuklarınız ve kadınlarınız sizin için düşmandır. Yine mesela Bakara suresinde gördüğümüz bir ayet-i kerime vardı hatırlıyorsanız. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاِنَ مَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ Doğu da, batı da Allah'ındır. Nereye yönelirseniz Allah'ın yüzü oradadır, dedi Allah Azze ve Celle. Şimdi bu ayeti kerimeyi ilk okuyan bir insan aklına aklına ne gelir? Kıble Kıbleye yönelmek gibi bir sorumluluk yoktur. Bir Müslüman hangi tarafa yönelirse yönelirsin. Doğu da, batı da Allah'ındır. Doğru mu peki bu? Ayetten anlaşılan hayır. Ancak bunun nusul sebebini bildiğimiz zaman bunun kıblenin farziyetini düşüren bir ayet olmadığını anlamış oluruz. Bunun uzun sebebi nedir? Ya işte bu ayeti kelime indiğinde Müslümanlar gelip sordular. Ey Allah'ın Resulü peki kıble değişmeden önce diğer kıbleye namaz kılan kardeşlerimizin namazlarının hükmü ne olacak? Bu ayet ve Allah onların namazlarını, imanlarını zayi etmeyecektir ayeti indiği. Yani bu yine aynı Maide suresindeki ayette olduğu gibi. Geçmişte bu ayet inmeden e, bu hükmü işleyenler için indi. ya da Bizim Tirmizi'den aktardığımız bir hadis-i şerif vardı hatırlarsanız. Bir gece karanlıkta sahabeler seferdeyken namaz kıldılar. Daha sonra kıbleyi görmedikleri için işaret koydular. Sabah uyandıklarında baktılar ki kıblenin dışında bir yöne namaz kılmışlar. Bu durumu Allah Resulüne arz edince hani bir kıbleyi araştırdılar. Bulamadılar. Yanlış kıbleye namaz kıldılar. Vakit de geçti. Yani vaktin dışına çıktılar. Allah dedi ki doğuda batıda Allah'ındır. Hangi tarafa yönelirseniz Allah Azze ve Celle oradadır dedi. Böylece ayet-i kerime anlaşıldı. Demek ki bazı ayetler var. Esbab-i nuzulü bilmeden o ayetleri doğru anlamamız mümkün değil. Kaç oldu? Üç mü oldu? Üç oldu. Dördüncüsü, bu İmam Şafi'nin zikretmiş olduğu bir e, fayda. İmam Şafi bunu söylüyor. Sebab-i nuzulü bilmenin faydalarından bir tanesi. Ayetin zahiri hasır ifade etmesine rağmen, ayet-i kelimenin hasır ifade etmemesi. Bu ne gibi? Bakara suresine kısmen buna değinmiştik hatırlarsanız. Ee, dört tane haram, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen. اِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرُ وَالْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَالْلَحْمُ الْخَنْزِيرِ Ayeti gibi. Size dört şey haram kılındı. Ee, leş, kan, domuz eti, bir de Allah'ın dışında bir şeylere kesilenler. Bir de bunun şeyde olan En'am suresinde olan 145. ayet-i kelime vardı meşhur. Kulla Ecidu فِي مَا أُحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَعِي Sonra Allah Azze ve Celle haramları sayıyor. De ki bana vahyedilenler arasında yiyen birine şunların dışında bir haram bilmiyorum ben dedi. Bu saydığımız dört tane yani putlara kesilen domuz, kan ve leş. Meyte'yi saydı Allah Azze ve Celle. Şimdi zahiren Ayet-i kerimeden ne anlaşılıyor? Şu anlaşılıyor. Bu dördü haramdır. Yiyecek olarak. Bunların dışındaki hiçbir şey yiyen insan için haram değildir. Demiş oluyor. Ama biz e, ayet-i şey, hadis-i şeriflerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir takım etleri yasakladığını biliyoruz. İşte parçalayıcı gagalı olan kuşların e, mesela etlerini Allah Resulü'ye memziye yasaklıyor. Ehli eşeklerin etlerini yememizi Allah Resulü bize yasaklıyor mesela. Şimdi e, bu ayeti kelimenin nuzul sebebini bilmenin bize nasıl faydası var? İmam Şafii diyor ki bu ayet ne bir helali haram ne de bir haramın helal olduğunu söylemek için inmiş bir ayet değildir. Ne nefi vardır bunda ne ispat vardır. Allah'a ve Resulüne baş kaldırıp inat edenlerin söyledikleri bir yanlışın düzelt düzeltilmesi söz konusudur. Yani diyor ki İmam Şafii mesela biri sana dedi ki La ta'kulü'l-yevme halaveten. Bugün tatlı yeme. dedi. Sen de onu sevmiyorsun. Sana emir vermesini de istemiyorsun. Ona karşı gelmek istiyorsun. Ne dersin? La a'kulü'l-yevme illa halaveten. Bugün sadece tatlı yiyeceğim diyorsun. Şimdi sen gerçekten o gün sadece tatlı mı yiyorsun? Yani su da içiyorsun. Öyle değil mi? Suda içiyorsun, başka de yiyorsun. Ama senin orada bu hasır ifaden, la ekulul yevme illa halaveten bir hükmü ispat etmek veya bir şeyi nefretmek değil. Ona meydan okumak için yaptığın bir şey. ya yani senin inadına, madem sen bana bunu yasaklıyorsun ben de senin inadına sadece bunu yiyeceğim. Peki biri seni bununla mülzem kılabilir mi? Sen böyle dedin. O zaman senin bugün ekmek yemen kesinlikle doğru olmaz diyebilir mi? Hayır sen diyor. ben bunu inaden söyledim. Kafa tuttuğum için söyledim. Diyor ki müşrikler Allah Azze ve Celle sanki onlara şunu söyledi. La حَلَالَ إِلَّا مَا حَرَّمْتُمُهُ وَلَا حَرَامَ إِلَّا مَا أَحْلَلْتُمُهُ Yani ben Kur'an'a baktığımda helal sadece sizin haram kıldıklarınızdır. Haram da sizin helal kabul ettiklerinizdir. Yani siz neyi helal görüyorsunuz kendinize? Meyte'yi helal görüyorsunuz. Putlara kestiğinizi helal görüyorsunuz. Domuzu helal görüyorsunuz. Kanı helal görüyorsunuz kendinize. Ben de şeriata bakıyorum. Şeriat da bu dördünü haram Haram kılmış. Sanki sizin bütün helal dedikleriniz Allah'ın kitabında haram olanlar, sizin bütün kendinize haram kıldıklarınız. Yok işte hayvanın şurası olursa yenmez, 3 yaşına gelirse karnındaki erkek olursa yenir, sırtındaki bilmem ne olursa yenmez. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği, birçok şeyde kendinize haram haram kılmışsınız. Bakıyorum Allah'ın bütün helalleri sizin yanınızda haram, Allah'ın bütün haramları da sizin yanınızda helal. Burada diyor İmam Şafii, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayette bir hüküm ispat etmek değil, onlara meydan okumak için. Yani Allah'ın yanındaki helal, Allah'ın yanında haram sizin bütün helal saydıklarınızdır. Demek için Allah azze ve celle bu ayet-i kerimeyi indirdi diyor. Bunu da sebebi nuzulün ayet-i kerimenin anlaşılmasına faydalı olduğunu söylüyor. Hatta bazı alimlerden de şunu da söyleyenler var, diyorlar işte İmam Şafi bu şey yapmamış olsaydı, hani bu anlayışa, bu fehme varmamış olsaydı, belki birçok insan sadece haramın bu dört sınıfa dahil olduğunu, bunların dışında hiçbir şeyin haram olmadığını söyleyecekti diyorlar. Tabi bunun dışında başka faydalar da zikretmişler. Lakin çok mühim, çok mühim değil. İşte mesela sebebi nüzul, olayların indiği mekanların isimlerini bilmemize, olayların hakkında inmiş olduğu şahısların adlarını bilmemize faydalıdır gibi. Bunun bize çok fazla bir faydası yok. Biz ne yaptık? Dört tane önemli e, sebep saydık. Bir, Sebebi nuzulü bilmek teşkilin hikmetini anlamamıza yardımcı olur. İki, sebebi nuzulü bilmek bir ayet taksis yemiş ise sebebin nuzulün hükme dahil olduğunu ve umum hükmün dışına çıkmadığını bize gösterir. Üç, sebebin nuzulü bilmek ayetlerin doğru anlaşılması konusunda bazen şarttır. Arapça kadar önemlidir. Dört, bu da İmam Şafii'nin söylediği sebebi nuzulü bilmek hasır ifade eden bir ayeti yani zahiri hasır ifade eden bir ayeti kelimenin Aslında böyle olmadığını anlamamıza bize yardımcı olur demişti dördüncü olarak da bunu söyledik Evet bunlar e, o zaman konunun başına tekrardan dönecek olursam sebebi nuzulu bilmek önemsizdir demek yanlıştır bir las çok önemli faideleri vardır şimdi okuyorum kaçıncı Beyte geldik 39cu beyte mi geldik Vasnafa el-a'immetu el fihi feyemim nahvaha istifsara. Vasnafa el-a'immetu el-esfara fihi feyemim nahvaha istifsara. Vasnafa tasnifati yazdı. El-a'immetu imamlar el-esfara büyük büyük kitaplar yazdılar. Cilt cilt kitaplar yazdılar. Fihi o konuda. Hangi konuyu kastediyor? Esbab-ı nuzul konusunda. يammeme bir şeye kast etmek bir şeye yönelmek manasına geliyor ayette diyor ya <الْخَبِيسَة> kötü olana yönelip onu infak etmeyin diyor يammeme kişi toprağı kast ettiğinden dolayı teammüme teammüm denmiş fayammim kastet yönel nahvaha, onun yönüne onun cihetine istifsaran soraraktan öğrenmeyi talep ederekten istifsara bir şey hakkında bilgi talep etmek için soru, soru bir şeyin açıklığa kavuşması için kişinin çaba göstermesi soru soru sorması demek basan ne felmetul esvara fifeye mimnah ve hasif Normalde hatırlarsanız sünnetle ilgili konuları işlerken ve cizbabında ne demiştik Demiştik ki yazı üç türlüdür el kitabet tu ve tedvinu ve tasnifu demiştik el kitabe mücerret olarak yazı yazmaktır. Ettedvinu yazılan yazıları bir divana toplamaktır. Konu bütünlüğü gözetmeden, başlık ayrımı gözetmeden bir yere toplamaktır. Et tasnifu, eldeki malzemeyi sınıflara ayırıp her konuyu kendi başlığı altında ele almaktır. O zaman burada kastettiği ne? Tefsir kitaplarının içerisindeki esbab-ül değil. Değil mi? Tedvin edilen, toplanmış olan değil. Burada kastettiği sure sure ayet ayet sınıflara ayrılmış, tasnif edilmiş kitapları kast ediyor. Esfar Sifir kelimesinin çoğulu büyük kitabe demek. Tevrat'a da sıfır deniyor zaten. Büyük kitabeler demek. Yani büyük büyük kitaplar yazdılar diyor. Evet, esbab-ül nuzul hakkında daha önce de söylemiştik. Demiştik ki ilk zamanlarda hadis ilmiyle beraber esbab-ül nuzul de öğretiliyordu. Bütün ilimler gibi. Yani rivayet ilimlerinin arasında esbab-ül nuzul de vardı. Daha sonra tefsir kitapları yazılmaya başlayınca tefsir kitaplarının içerisinde Esbab-ı Nuzul işlenmeye başladı. Sonra bazı alimler ehemmiyetini gördükleri için Esbab-ı Nuzul'ü müstakil eserler haline getirdiler. Hatta bugün şunu desek yanlış söylemiş olmayız. Artık Esbab-ı Nuzul ilmi, ulum Kur'an'dan da neredeyse ayrılmış, müstakil bir ilim haline gelmiş ilimlerden bir tanesi. İlk olarak İmam Bukhari'nin de hocası olan ikinci, üçüncü asın büyük alimlerinden Ali İbnül medini esbab Nuzul adındaki kitabını yazdı. Ve bugünden matbu bir kitap bu. Hala mevcut olan bir kitap. Sonra çok meşhur kitaplardan bir tanesi El-Vahidi'nin. Yani 468 yıllarında vefat ediyor. Yakın, i̇lk döneme yakın alimlerden. En meşhur kitaplardan biri onunki zaten esbab Nuzul adında. Bu kitap da matbu. Basılmış bir vaziyette var bu kitapta. Yine mesela e, Hafız İbni Hacer'in Son zamanlarda basılan, daha önce mahtuttu, şimdi basıca matbu hale geldi. El-Uceb fil-esbab diye e, esbab-ül-nuzul hakkında kaleme almış olduğu kitaplardan bir tanesi ya da şöyle de olabilir, yanlış hatırlamış olabilir. El-Uceb marifet esbab olabilir kitabın adı ama adı El-Uceb kitabı. İmam Suiti'nin yine esbab-ül-nuzul hakkında meşhur bir kitabı var. E, kitabın adı El-Lubab. Esbab-ül nuzul. nuzul hakkında e, bir kitap bu da. Bu da yine matbu olan kitaplardan bir tanesi. E, bir de son dönemlerde Esbab-ül Nuzul hakkında çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Yani hem Esbab-ül Nuzul'u kaideleri açısından inceleyen kitaplar yazılıyor. Hem de Esbab-ül Nuzul'u rivayet açısından inceleyen kitaplar yazılıyor. Mesela bunlardan bir tanesi Sahihul ül Musnet bin esbab Nuzul. Ee, Yemenli bir hadisçi vardı vefat etti diye biliyorum ben vefat etti yani vefat etti biliyorum değil vefat etti zaten ee, Mukbil İbni Hadil Wadi'i adında meşhur bir ilim adamı bunun Sahihül musnad bin Esbabin Nuzul yani Esbabin Nuzul içerisindeki sahih olan rivayetleri bir araya topladığı zayıfla sayhi birbirinden ayırdığı bir kitap var bir de yine yakın zamanda yani basından bir kitap var. Eee Esbabun Nuzul ile alakalı Selim El Hilali adında birinin kitabı. Bu kitap önemli bir kitap. Yani edinirseniz sizin için iyi olur. Şöyle hem zayıf hem de sahih olan bütün Esbabun Nuzul ile alakalı varit olmuş rivayetleri toparlamış. Kitapların içerisine gelen. Peki faydası ne? İki kişi bunu hazırlıyor. Biri Selim Hilali, diğerin adını bir unuttum. İki kişi bu kitabı hazırlıyor. Bir de bu kitap, bu rivayetlerin senetleri hakkındaki hükümleri de beyan ediyorlar. Yani zayıf niye zayıf? Sayh niye sayh? E, bu işte sebepleri nelerdir bunların? Bununla alakalı yani bu çalışma biraz da rivayetlerin hepsini bir araya hem toplama hem de inceleme açısından. Mesela yolu kısaltması açısından da önemli. Diyelim ki çok önemli bir ayet kelime var. Esbab-ı nüzul de ayetin anlaşılması için çok önemli. Sen de tahkik etmek istiyorsun. Sen o kişilerin yapmış olduğu e, yorum veya değerlendirmeyi kabul etmeyip yolu gösterdikleri için, senetlerini verdikleri için sen kendin bununla ilgili İslam alimlerinin görüşlerine de dönüm rucu edebilirsin. Bu anlamda mevsuha bir kitap kitaptan faydalanabilir. Evet. Kitabın adı da El-İsti'ab. Bu son söylemiş olduğum kitabın adı Fi Beyanil Esbab. El-İsti'ab. aynı ile. El-İsti'ab fi beyan al-esbab da matbu olan bir kitap Evet 40. beyti okuyorum Ma fihi yurwa an sahabiyn rufi ve in bi ghayri sanadin fa munqati' Ma fihi yurwa an sahabiyn rufi ve in bi gayri senedin fe Ma o şey ki fihi yurva onda rivayet edilir. Yani esbab-ı nuzulda an-sahabiyin sahabeden rüfi' merfu kılındı. Yani merfu hükmünde kılındı. Ve in bi gayri senedin ve in şayet bi gayri senedin senedsiz olursa fe munqati'. O zaman da munqati' eder. Sahabeden varit olan esbab-ı nuzulü alimler iki kısma ayırmışlar. Sahabenin nakreti bu ayetin nuzul sebebi budur dediklerini iki kısma ayırmışlar. Birincisi demişler ki senedinde kopukluk olan yani senedinde inqita olan rivayetler demişler. Yani tam sahabe söylemiş ama sahabeden sonra senedin bize ulaşırken herhangi bir yerinde bir kopukluk var. Aslında burada kopukluktan kastettikleri sadece inqita değil, zayıflığı gerektiren bütün sebepler. Yani mesela bir hadis nasıl sahih oluyordu? Kaç şart? Yani bir rivayeti nasıl sahih kabul ediyordu? Kaç şartı kendinde bulundurduğunda sahih diyordu? Neydi onlar? Tabii adalette olacak. Tamam. Zapt sıfatına sahip olacak. Tamam. Şaz olmayacak. Tamam. İllitte olmayacak. Bir de muqatî olmayacak. Bir yani de muqatî olmayacak. Yani bir herhangi bir senedi önümüze koyduğumuz zaman önce senedin bütününe bakıyoruz. Arada kopukluk var mı? Zincirden kimse düşmüş mü? Düşmemiş mi? Düştü mü? Zaten ne yapıyoruz? E, senedi direkt bir kenara koyuyoruz. İşimize yaramaz bu bu senet çünkü kopukluk var bu senette. Sonra ravilere bakıyoruz. Raviler adil olacak. Yani Müslüman olacaklar ve bidat tehlinden ve fısk tehlinden olmayacaklar. Bir de zapt sahibi olacaklar. Yani hem duyduklarını aklında tutma hem de yazıya döktüğünde yazıyı güzel zapt etme sıfatına sahip olacaklar. Başka? Bir de senet şaz olmayacak. Yani ravinin bir tanesi aynı hadisi onunla beraber rivayet eden diğer güvenli ravilere ne yapmayacak? Muhalefet etmeyecek. Bir de illet olmayacak. Yani çok böyle dışarıdan bakıldığında gözle görülmeyen fakat bu işin bu fennin sahibi alimlerin ince bir nazarla baktıklarında fark ettikleri böyle pürüzler söz konusu olmayacak. O zaman saha sah burada munkat eden kastettiği sadece kopuk değil. Bütün zayıflığı gerektiren sebepler. Zaten zayıfsa işimizi görmez. Çünkü üzerine hüküm bina edilmez. Ama zayıf değilse yani senet sahat şartlarını toplamışsa o zaman diyor bu ne hükmündedir? Merfu hükmündedir. Bunu hakim enneyseburi e, bu müstedreğin sahibi olan hakim ulumul hadisle ilgili yazmış olduğu mustalahul hadisle ilgili kitabında diyor ki sahabe herhangi bir ayetle ilgili bu ayet şu konu hakkında indirilmiştir derse bu merfu hükmündedir diyor. İbn Salah ve benzerleri de bu görüş üzereydiler diyor. On naklediyor bunu. Hani geçmiş dönem alimlerinden. Şimdi burada belki aklınıza şöyle bir soru takılabilir. Niye sahabenin sebebi nüzule dahil nakletmiş olduğu bir hüküm merfu hükmünü alıyor? Yani ne alaka diyebilirsiniz? Alaka şu. Çünkü sahabe burada kendi re'yine veya içtihadına dayalı bir şey anlatmıyor. Teşriğin anlaşılmasına faydalı olan bir meseleyi sadece naklediyor. Söz ne kadar sahabeye ait olsa da içerik şeriata ait olduğundan, şeriattaki bir hükmün anlaşılmasına yardımcı olduğundan dolayı biz bunu ne hükmünde kabul ediyoruz? Merfu hükmünde, merfu hükmünde kabul ediyoruz. Mesela bunun bir örneği neydi? Yine benzeri sahabe diyor ki, biz Allah Resulü döneminde şöyle yapardık. Fiili yapan kim? Sahabe. Ama biz buna merfu muamelesi yapıyoruz. Niye? Çünkü sahabe fiili yapan olsa da Allah Resulü'nün buna sukut etmesi, konu hakkında Kur'an'ın indirilmemiş olması, bunun zaten ikrar edildiğini gösterir. Yani nakleden sahabe ama konuya bütün açısından baktığımız zaman aslında konu şeriata mal olmuş bir şey. Çünkü Kur'an'ın indiği zamanda oku bulmuş olan bir olay. Bu da bu bapta Yani söz sahabeye ait ama kendi görüşüyle ilgili bir şey demiyor. Şeriata ait bir şeyi bize aktarıyor sadece. Bundan dolayı sanki şeriat sahibi söylemiş gibi. Sanki peygamberimiz söylemiş gibi merfu hükümde kabul ediliyor. Tabii bu konunun geneli, genel hükmü bu. Lakin bu işin de bir tafsilatı var. Çünkü bazı alimler, muhakkik alimler mesela İbn Teymiye gibi rahmetullahi aleyh diyorlar ki sahabenin söyledikleri esbab-ı nüzule dair iki kısımdır. Bir sarih olarak bir ayetin sebebin sebebi nüzulünün bir olay olduğunu söyler sahabe. Bir de bir söz söyler hem sebebi nuzul olma ihtimali vardır, hem de sebebi nuzul olmama ihtimali vardır. Eğer sahabenin sebebi nuzule dair söylediği söz sarihse, merfu hükmünde olan budur. Yani bizim merfu hükmünden kabul edeceğimiz, Allah Resulü'nün sözüymüş gibi kabul edeceğimiz, şeriata aitmiş gibi kabul edeceğimiz budur. Lakin sarih değilse, ihtimalliyse, bakarız. Eğer ihtimal diğer tarafı kuvvetlendiriyorsa, merfu ne gibi verebiliriz sebebin sahabe şimdi bir vaka anlatıyor. Bir olay anlatıyor. Şöyle oldu. Mesela biraz önce Ebu Ebu Ensari'den verdiğimiz örnek gibi. Bir vaka anlat. Ve ayet indi diyor. Şimdi burada fa faite akibiye. Yani bu olay oldu. Bu olayın akabinde de bu ayet kelime indi. Mesela bu çok sar sarih e, sarih bir ifade. Misal veya Sahabe bir olay anlatıyor. Olay anlattıktan sonra diyor ki Sebebu nuzuli hâzihil vâki'a ve sebebu nuzuli hâzihil vakia diyor mesela. Ayetin iniş sebebi bu vakadır diyor. Çok böyle açık, net salih bir ifade kullanıyor. Bir de mesela bir olay yaşanıyorsa Sahabe diyor ki bu ayet bunun hakkında indi. Bu kadar. Bu ayet bunun hakkındaydı indi. Şimdi bu nuzul sebebi de olabilir. Sahabenin görmüş olduğu manzaranın da ayetin hükmüne dahil olduğunu anlatmak istemesi de olabilir. Mesela Allah Resulü'nün vefatından sonra Raşid Khilafet döneminde bir gün ezan okunuyor. i̇bn Ömer bakıyor ki insanlar böyle akın akın dükkanlarını kapatıp şeye koşuyorlar. Camiye namaz kılmaya koşuyorlar. Bakıyor diyor ki ee, Ricalun Ticaretun Vela beyun an zikri الله ve iqamissalâ Öyle adamlar vardır ki Ticaret ve alışveriş onların namazdan ve Allah'ı zikretmekten alıkoymaz. Nezelet fîhâ ula diyor. Bunlar hakkında indi diyor. Şimdi böyle bir şey mümkün mü? Peygamberimizden sonra ayet inmesi, e böyle bir şeyin olması mümkün mü değil. Peki İbni Ömer burada neyi kastediyor? Ayet bunlar gibiler hakkında indi. Yani hani böyle ticaretini, onunsa dünyevi meşgalelerini Allah'ın dini söz konusu olduğunda bırakabilen, işlerinin kendisini Allah'a kulluk etmekten alıkoymayan insanlar hakkında indi. İşte diyorlar bu tarz ifadeler sahabede çok fazla var. Yani peygamberin vefatından 50 sene sonra bir olay görmüş. Misal bu ayet bunun hakkında indi demiş. Bu olay hakkında indi demek istemiyor. Bu adam ve bu adamın benzerleri hakkında ayet-i kerime indi diyor. Onun için muhakkik alimler sahabeden varit olmuş olan lafızları ikiye ayırmışlar. İlk zikretmiş olduğum iki lafızda olduğu gibi sarih ifadeleri merfu hükmünden kabul etmişler. Bu ikincisini ise sahabenin tefsiri babından kabul etmişler. Sahabenin tefsiri babından kabul etmişler. Sahabenin tefsiri de kendi şeydir, kendi görüşüdür, kendi iştihadıdır, reidir. Bunun bütün ümmet için bir bağlayıcılığı söz konusu değildir demişler. Evet. 41. Beyti okuyorum. O tabiğin, f mursal ve sahpte, eşya kma l ifkem min qıstı. O tabiğin, f mursalun, yani o, an tabiin an sahabin dedi ya, o an tabiğin, oraya atfen, o an tabiğin, veya yurva an tabiğin, veya tabiiden n nıkladılır, mursalun, mursaldır, ve sahpte. Hemze düşmüş, bazı şeyler saih olmuştur. Ülkeli ifkihim ifk hadisesinde min kıssati nakledilen kıssa gibi diyor. İkinciyi de okuyorum. Hepsi bu vaspati saih olmuştur. If kıssası birinci örnek. Vasai safayla merve arasında saai. ve hijabi örtü ayeti min ayeti ayetlerden. خَلْفَ الْمَقَامِ makamın arkasında الْاَمْرِ Salati namaz kılınmasının emredilmesi gibi وَاتَّقِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ e ayeti var ya İbrahim'in makamında namaz Kılınacak yer edinin ayeti bu ayet gibi kısalar sayh olmuştur diyor şimdi bir de sahabeden nakledilen sebebi nuzulü söyledik dedik ki iki kısımdır sarih olanlar sarih, önce zayıf olan ve olmayanlar zayıf olanları koyduk bir kenara sayh olanları aldık sayh olanları ikiye ayırdık Sarih olanlar olmayanlar dedik. Bir de tabiinden nakledilenler var. Diyor ki tabiinden nakledilenler murselun. Murseldir. Tabiinden nakledilenler murseldir. Niye? Mesela tabiin diyor ki bu ayet bu olay hakkında indi. Niye mürsel? mürsel'in tarifi neydi? Ve murselun مِنْهُ سَحَابِيُنْ sakat. Mürsel sahabinin düşmüş olduğu şeydir. Ee, hadistir. Mesela tabi'in diyor ki Allah Resulünün, Allah Resulü böyle söyledi. E tabi'in Allah Resulü'nü duyması mümkün olmadığına göre sahabeyi aradan düşürdü. Kopukluk söz konusu olduğundan dolayı mürsel olmuş oldu. Şimdi niye burada mürsel dedi durdu? Çünkü mürsel hadis konusunda alimler arasında ihtilaf var. Yani şunu söylemek istedi bize. Tabi'inin naklettiği sebebi nuzulde mürsel rivayet hakkında geçerli olan bütün ihtilaf burada da geçerlidir. Örnek. Mesela bazı alimler demişler ki Mürsel'de düşen kimdir? Sahabedir. Sahabenin de hepsi uduldur, adaletlidir. Mesela soru şu, şöyle sorayım size. Kopukluk olan bir hadis niye zayıf kabul edilmiş? Ravi'yi tanımıyoruz çünkü. Yani tanımadığımız için hadisi zayıf kabul ediyoruz. Demişler ki bu illet burada geçerli değil. Çünkü sahabenin hepsi udul. Ondan dolayı bilsek de bilmesek de bizim için çok mühim değil. Yani sen mesela öğrensen ki bu sahabe Cabir, Ebu Ureyre, İbni Ömer senin için bir şey değişiyor mu? Bir şey değişmiyor. Bazı alimler İmam Müslim gibi mukadimesinin sayhinde diyor ki Mürsel bizim yanımızda ve bütün ulemanın yanında kafeten zayıf kısmındandır e, diyor. Hadis Muhaddislerin cumhurunun yanında da böyledir. Yani Mürsel hadis zayıftır. Bir de fukada Mürsel konusunda tafsilata gidenler var. İmam Şafi gibi mesela dört tane şart zikrediyor. Bunlar yerine gelirse mürsel hadisle amel edilebilir ee, diyor. Mürsel rivayetle amel edilebilir. hasıl yani. Şimdi bu haliyle mürsel hadiste geçerli olan hepsi burada da geçerli. Tabi racih olan ne? Mürsel hadisin zayıf. Zayıf hadis kapsamında olması. Doğal olarak da tabiinden nakledilen sebeb-i nüzürler. Sahabe arada düşmüş ise eğer. Bunlar zayıf hadis kapsamında olan rivayetler. وَالسَّحْحَدْ Sahih olduğu eşya, bazı şeyler Kemal اِفْكِهِمْ min قِسَّةِ Şimdi hani Esbab-i Nuzule anlatıyor ya. Zayıfı ayırdı, sahihi ayırdı birbirinden. Aklına şu gelebilir senin. Peki sahih olan Esbab-i Nuzule örnek var mıdır? Vardır dedi. Mesela ne gibi? İlk hadisesinde varit olmuş olan kıssa gibi. Kim rivayet ediyor bunu? İmam Bukhari ile İmam Müslüm Ayşe annemizden rivayet ediyorlar. Kastettiği ne? Ta Ayşe annemizin çölde bir sahabeyle baş başa kalıp Sonra Medine'ye gelip geçen o bir aylık sürede dahil olmak üzere anlattığı uzun ifk hadisesiyle alakalı. Sonra ayetler indi diyor Ayşe annemiz. O kısa'nın hepsi mesela sahihtir diyor ifk hadisesiyle ilgili. Ve <gülüyor> sahi, <gülüyor> Safa ile Merve arasında biraz önce derste de anlattığımız. Ayşe annemizin işte Ensar e, cahiliyedeyken Menat Putu'nun yanından ihlal ettikleri için Safa ile Merve arasında sahi yapmazlardı sonra bunu Allah Resulüne sorunca ayetini Mesela bu sahihdir hem Buhari'de, Müslim'de, İmam Ahmed'in Müsned'inde hepsinde hepsinde vardır. Hicab hicap yine sahihinde sabit olan Ömer radıyallahu anh'ın hadisidir ey Allah'ın Resulü senin hanımlarının yanına iyi insanlar da giriyor, facir insanlar da giriyor. Hanımlarına söylesen de örtünseler Allah'ın da bunun üzerine ya ey Muhammed de Ahzab suresindeki ört ayetini indirmesi gibi. Sonra yine Ömer radıyallahu anh'ın ey Allah'ın Resulü keşke İbrahim'in makamında namaz kılsaydık. Ee, hani atamız olan İbrahim'in o makamında makamı belli zaten Kabe'nin yanında. Orada namaz kılsaydık dediğinde Allah'ın ve tekhizu makam İbrahim e musalla İbrahim'in makamında namaz kılınız demesi gibi kıssalar sebebi nuzul ile ilgili sahih olmuş olan sahih olarak rivayet edilen kıssalardır dedi. Alametuz Zemzemeh. Evet. Buraya kadar anlatamadığım benim veya uta anlaşılmayan bir yer var mı? Sormak istediğimiz? Tamam. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.